Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhaba sevgili eczacılar, merhaba sevgili dinleyiciler Paslaşmalarda bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz Evet, geçen hafta futbol dünyasında yani futbol severler için e, sizin mesleğinizden bir ifadeyle ilaç gibi bir haftaydı. Çünkü e, futbolun derbisi vardı. Derbi dediğimiz e, uzun bir tarihe dayanan ve aynı şehrin takımlar arasındaki rekabete derbi deniliyor. Bu e, özellikle İngiltere'de e, çok yaygın bir şekilde e, olan bir rekabettir. Orada Hemen hemen her şehrin bir derbisi vardır ve bu derbilerde öyle büyük takım, küçük takım olma ilgisi yoktur. İkinci ligde, üçüncü ligde hatta amatöre düşmüş ama büyük çekişmelere sahne olan mücadeleler vardır. İngiltere'de işte daha geçen hafta bir Everton Liverpool derbisi oynandı. Hakeza Londra'da Arsenal Chelsea arasında vardır. Manchester'da da Manchester City ile Manchester United arasında vardır. Ve Türkiye. Türkiye'de derbi denilince üçlü bir kavramdan, üçlü bir yapıdan söz edebiliriz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki derbiler. Ancak şunu açıklıkla ifade edelim ki Beşiktaşlar alınmasın ama maalesef diyorum ben medyamız illa ki... Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbileri her zaman daha bir üste tutuyor. Dünya derbisi olduğunu da iddia ediyor ama bu konuda lütfen kendimizi komik duruma düşürmeyelim. Dünya derbisi değil bu. Çeşitli anketlerde, internette yapılan çeşitli anketlerde işte dünyanın en çok ses getiren üçüncü derbisi bazen ikinci hatta birinci olduğu da olmuştur. Yalnız bunlar internet üzerine yapılan sağlıksız oylamalardır. Ee, bizim dünya derbisi diye burada yeri göğü ünlettiğimiz Galatasaray, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ya da Fenerbahçe-Galatasaray maçının e, UEFA ve FIFA'nın sitesinde yani futbolun e, yönetenlerinin sitesinde tek satır haber görülmedi. Mesela geçen hafta oynanan derbiye ilişkin UEFA'nın sitesine girerseniz doğru düzgün bir bilgiye ulaşamazsınız. Ama aynı gün Rangers ve Celtics arasında oynanan derbiye ilişkin birçok bilgi bulabilirsiniz. Dünyanın en çok takip edilen derbisi, derbilerden biri Glasgow Rangers'la Celtics arasında İskoçya'da Tuhaf olan şu İskoçya'da zaten bu iki takımın dışında şampiyonluğu oynayan Avrupa'da boy gösteren takım hemen hemen yok. Öylesine kısır küçük bir ligden böylesine dünya çapında bir derbi çıktı. Ee, orada takım sayısı az olduğundan lig boyunca 3 kez karşılaşıyor takımlar. Ee, derbiyi şöyle e, iki farklı bilgiyle tamamlayalım. Öncelikle Derbi kavramını daha doğrusu dünyanın en büyük derbisi Arjantin'de oynanmaktadır. Boca Juniors'la River Plate arasında. Şimdi bu derbileri derbi yapan e, temel unsurlar şunlar yani iki takım arasındaki bu büyük çekişmelerin çeşitli sebepleri var. Ya dinsel farklılıklar ya sınıfsal farklılıklar. E, etkili oluyor. Ee, Boca Juniors River Plate e, derbisi yani Arjantin'in ve dünyanın en büyük derbisindeki temel ayrım zengin fakir. Yani bun, bu böyle bellenmiştir artık. Hani gidip araştırırsak bugün belki ara, ikisi arasında çok fark kalmamış olabilir ama temel nosyon budur. River Plate'ler zengindir. Boca Juniors'lar Fakirdir. O ezilenlerin takımıdır. Diğeri ezenlerin yönetenlerin, yönetici sınıfların. Ee, İskoçya'da ise bir e, dinsel ayrım vardır. Protestan ve Katolik. Celtics Katolik. Fengiz Protestandır. Peki memleketimizde bu ayrım nasıl? Bizde hiç öyle bir ayrım yoktur. Galatasaray ve Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yakıştırdığımız bir takım ayrımlar olsa da temelde aslında bunlar çok da ım, anlamlı değil. Ee, nihayetinde Galatasaray, Fenerbahçe hemen hemen birbirinin içinden doğmuş, birbirinden beslenen kulüpler. Yani varlıkları birbirine bağlı. Ee, kendilerinin yarattığı bir takım ayrımlar var. Galatasaray Mektebi Sultanay'dan geldiği için asillerin Soyluların takımı Fenerbahçe Burjuva e, sınıfının takımı yani iş dünyasının, iş adamlarının Anadolu'dan gelmiş girişimci sermayenin e, takımı da olabilir e, zamanı için. Daha doğrusu İstanbul'da o zaman e, Türk Burjuva izisinin e, el attığı bir kulüp olarak da görebiliriz. Beşiktaş içinde ilk başlarda olmasa bile son dönemlerde yani daha doğrusu 30'lardan sonra ya da Cumhuriyetin kuruluşundan sonra daha bir halka yakın takım, sempatik, halka yakın bir takım olarak halk takımı. Oysa ki saraydan icazetli ve de arabalar dediklerine bakmayın. Zenginlik işaretiydi. Yani o zaman hani bugünün en lüks arabalarına binenlerin o zamanki Beşiktaş'ın kurucuları olduğunu düşünün. Bu bazen yanlış algılanır. Günümüzden bakınca arabalar faytonlar falan gibi algılanır ama yanlış bir algıdır. E, haliyle derbiler arasında böyle bir e, takımlar arasında bu şekilde e, çeşitli ayrımlar da o derbinin sportif mücadeleden ziyade çeşitli anlamlarla oynanmasına ve ilginin de bu yüzden artmasına neden oluyor. Geçen hafta Galatasaray'la Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe evinde Galatasaray'a bir dejavu daha yaşatmak istedi. Fenerbahçeliler maçı kazanacaklarından zaten emindi. Onların merak ettiği acaba biz kaç gol atarız? Yani bu maç 2-0 mı? 3-0 mı? 5-0 mı? Hatta 7-0 mı? Biter. Malum 2000 senesinde alınan 6-0'lı galibiyetten bu yana Galatasaray Kadıköy'e hep ürkerek gidiyor. Çok iyi oynasa da kaybedip dönüyordu. 22 Aralık 1999 o tarihten geçen haftaya kadar Galatasaray Kadıköy'de hiç galip gelemedi. Dile kolay 11 sene. Yani bugün 11 yaşında olan bir çocuk hala daha Kadıköy'de Galatasaray galibiyeti görebilmiş değil. Bunlar futbolun güzellikleri aynı zamanda. Bu tür istatistikler, bu tür vaziyetler olacak ki o maçın reytingi, ilgisi, alakası ve çıkartı sistem yüksek olsun. Bir müzik arası veriyoruz. Daha sonra tekrar bir it olacağız. Derbi konuşmaya devam edeceğiz. Yoğulukları vardır Dünyayı değiştirmek için Verdiğimiz kırıntılardı Oyna devam Biz hiç aldanmadık Biz hiç aldatmadık Desem yalan Oyna devam Oyna devam Biz hiç kaybolmadık Haybet desem yalan oynat devam. Çocuktum, ufacıktım, şimdi büyüdüm çocuğum, çocuğum var, var. Ben hep sorular sordum karşımda aynı sorular oynat devam. Biz hiç hiç aldanma. Anlatmadık desem yalan, oynat devam. Oynat devam. Oynat devam. Oynat devam. Oyna, devam. Oyna, devam. Oyna, devam. Oyna, devam. devam. devam. devam. devam, devam. Oynat. <gülüyor> arasından sonra paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Evet derbi toparlayalım. Biraz fazla uzattım ama Galatasaray Kadıköy'e korkarak gitti. Fark yemesinden endişeliydi taraftarları. Fenerbahçeliler her zamanki gibi rahat. Ama maç öncesi biraz endişeliyiz. Galatasaray'ın kötü durumda olması bizi endişelendiriyor gibi biz buna futbolla totem diyoruz. Totem yaptılar ama Hakikaten de sahadaki mücadele eden sonra Fenerbahçelilerin endişelerine haklı olduğunu da gösterdi. Ve e, neredeyse Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenecekti. Kadıköy'e gelmeden önce Galatasaray çok önemli olaylar yaşadı. Teknik direktörünü değiştirdi. E, bir dünya futbol markası olan Hollandalı Frank Rijkaard'la yollarını ayırdı. Ve eski efsanesi, George e, Haci'yi getirdi. Şimdi burada 2-3 e, hafta önce Adnan Polat biz sonuç ne olursa olsun Haci ile pardon Raykart ile devam edeceğiz. Yeni sözleşme önereceğiz. Ve yeni stadımıza Raykart ile çıkacağız dedi. E, daha sözlerinin yankısı havada sözlerin yankısı dinmeden havada Frank Reichart gitti ve yerine hacı geldi. Beraberdikten sonra Galatasaray camiasına umut var. Kolay değil. 10 yıl sonra, 11 yıl sonra Kadıköy'de gol yemediler, yenilmediler. Bu istatistiğe baktığımız zaman hani biraz sevinmelerinde hoş karşılayabiliriz ama bu bir Galatasaray'dır. Avrupa'da kupa kaldırmış. Türk futbol tarihinin en büyük başarılarına imza atmış Galatasaray'ın Fenerbahçe ile Kadıköy'de berabere kaldığı için sevilmesi de ayrıca tartışılabilir. Fenerbahçe'de ise Aykut Kocaman'la başlayan bir değişim, dönüşüm var, bir evrimleşme çabası var. Brezilyalı ekolünden Avrupa ekolüne geçmek istiyor. Avrupa futbol kültürüne yeniden geçmek istiyor Fenerbahçe. Bunun sancılarını yaşıyor. Sonuçlar da Aykut Kocaman'a yardımcı olursa daha iyi bir Fenerbahçe çıkacak. Sonuçlar yardımcı olmazsa sabırlar çabuk taşıyacak ve Aykut Kocaman da bu macerayı tamamlayamayabilir. Raycard'ın gitmesi için ne diyebiliriz? Bir kere ne olursa olsun bir futbol markasıydı ve Türkiye'ye gelmesi çok önemliydi. Ancak onun da hataları vardı. Bugün Mourinho gitti her ülkenin kültürüne göre bir sistem, bir plan, proje ortaya koyuyor. Real Madrid'e gitti, en son yapılan açık, yaptığı açıklamalar ortada. Burası İspanya, burası değişik ülke. Ben burada Inter'deki gibi hareket edemem, Inter'deki, İtalya'daki gibi bir oyun anlayışıyla var olamam kartın galiba en büyük hatası Galatasaray'ı her anlamda bir Barcelona kulübü zannetmesiydi. Oysa ki burası Türkiye, burası kendine özgü farklılıkları olan bir ülke, burası bir geçiş noktası, burada gün gece birbirine uymaz, burası kaosla e, her zaman iç içe yaşanan bir yer. kartın en büyük hatası bunu göz ardı etmesi Hafif almasıydı. Buradan hemen Beşiktaş'a bir link atalım. Kayseri Spor Beşiktaş maçı benim için sürpriz olmadı. Yani Beşiktaş'ın en kötü berabere kalacağını düşünmüştüm. Yenilgiye de çok şaşırmadım. Bir yanda Şota Türkiye'de yetişmiş. Daha doğrusu Türkiye'de futbol kariyerini geliştirmiş ve Hollanda'ya, Ajax'a kadar Gitmiş bir şota. Diğer yandan bir futbol markası yine. Şuster. Kadir Has tadındaki görüntülerde işte bir yanda taptaze, heyecan dolu, maçı saniye saniye yaşayan, elinde not defterini düşürmeyen şota. Diğer yanda Yedep Kulübesi'nde tabiri caizse 2.80 uzanarak maç izleyen ara sıra Yerinden kalkıp şöyle bir görünen ama hakikaten e, hani denilecek ki Eşütler zaten hep böyleydi. Ama işte az önce dedik ya Mourinho örneğinde olduğu gibi. Yani gittiğiniz kültüre saygı duymak zorundasınız. Kültürel kodlara göre hareket etmek zorundasınız. Evet. O oturuş, o duruş İspanya'da, Almanya'da hiçbir negatif anlam içermeyebilir ama burada içeriyor benim üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. E, ne yapabilirim ki? yani bu etki yarattıktan sonra araya bir gönül soğukluğu koyduktan sonra isterse İspanya'da öyle olsun olmasın ilgilendirmiyor ki bugün dünyanın en büyük markaları şirketler yani bir ülkeye gittikleri zaman Orada şube açtıkları zaman ya da orada bir markayı satın aldıkları zaman tamamen o ülkenin yerel diliyle konuşuyorlar. Oranın hal ve gidişatıyla yakından ilgilenip sizdenim mesajı veriyorlar. Futbolunda artık bir endüstri olduğunu göz önüne alırsak bu evrensel oyunda da yerel tatları unutmamak lazım. E, boşuna değildir büyük Kola şirketleri gelip Ramazan'da bizim gibi oluyorlar. Şeker bayramında bizim gibi oluyorlar. E, müziklerini, reklam müziklerini bizim e, kulağımıza göre ayarlıyorlar. Büyük burger şirketleri gelip burada e, bizim tatlarımızla bize ulaşmaya çalışıyorlar. Aynı marka girip Endonezya'da da Endonezya'nın tatlarını. Yani e, kazanmak için senin kültürüne saygı duymayı Ön koşulu olarak kabul ediyor. Ama bu futbol dünyasına biraz e, göz ardı ediliyor. Biraz e, ikinci planda görülüyor Türkiye. E, o yüzden de işte Del Bosque, Aragones, e, Reikard, Schuster, Tigana e, gibi Geres gibi çok önemli isimler gelip e, çok erken ayrılıyorlar bu ülkeden. Kusurun biri bizdeyse ise birisi de onlarda bunu kabul etmek lazım. Ee, biz nasıl ki onların kültürünü kabul edip algılayıp evet diyoruz büyük kısmına onların biraz buraya göre kendilerini ayarlamaları e, bize daha çok şey kazandıracaktır. Eğer bize bir şey vermek istiyorlarsa aldıkları büyük paraların karşılığına. Ee, şimdi e, o iyi giden müthiş Beşiktaş 3-4 haftadır yeniliyor. Son 4 resim maçını da kaybetti. Ama taraftar hala sabırlı, hala umutlu. Çünkü birkaç maçta ortaya koyulan futbol taraftara müthiş bir iyimserlik verdi. O kredi doldu dolacak yalnız. Bu hafta galiba o kredi de dolacak. Beşiktaş artık kazanmaya başlamazsa Schuster'de tartışılacak. Hani benim hiçbir şikayetim yok. Ee, i̇yi oynasın, güzel oynasın, futbolundan zevk alayım ama bu sene şampiyon olmasın. Benim umurumda değil. 2-3 ee, tane genç yetenek işte en son Kayseri'de onuru sahaya sürdü. Çok güzel bir şeydi. Böyle birkaç genç kazandıysa bu bile şampiyonluğu kadar değerli olur. Ee, Beşiktaş demişken bir konuyla kapatalım. Ee, Beşiktaş NBA'de çok büyük bir kariyer yapmış. Alan Iverson'ı getiriyor getirmek üzere. Cuma günü bu açıklanacak diye bekliyoruz. Yani NBA'in bir zamanların büyük yıldızı Elon Iverson kariyerine Beşiktaş basketbol takımında devam edecek. Beşiktaş futboldaki bu yıldız transfer anlayışını basketbola da taşıdı. Ee, i̇şin maddi boyutları bir taraf ama hani bir basketbol sever olarak olaya baktığım zaman Beşiktaş'a teşekkür etmekten başka bir şey gelmez elimden. Hemen NBA'in de başladığını söyleyelim. NBA bu sene Türkiye'den daha farklı bir gözle izlenecek. Çünkü oradaki oyuncu sayımız 5'e çıktı. Hidayet Türkoğlu Mehmet Okur ve Ersan İlyasova'dan sonra Semih Erden Ömer Aşık da NBA'de mücadele edecek Türkiye tandanslı oyuncular olacak. Dileriz başarılı olular ve buradan daha çok oyuncunun gitmesine de vesile olurlar, kapıları açarlar. Ah, son bir müzik arası verelim ve sonra toparlayıp bu haftaki paslaşmaları son erdirelim. Kulo Müzik arasından sonra paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran programımızın finaline geldik. Final pasları yapıyoruz. Final paslarında şöyle biraz e, memleket sınırlarının dışına, futbolun dışına çıkalım. Demeden önce e, bir notum daha var. Bunu e, söylemeden geçmek olmaz. Hollanda'da bir maç oynandı. Tarih bir maç. PSV Eintowen Feyenoord. PSV Eindhoven Feyenoord'u 10-0 yendi. Bugün açıkçası Feyenoord'ların yerinde olmak hiç istemezdim. İnternet sitelerine girip baştan hemen sonra girip acaba nasıl bir başlık attılar, sitedeki durumları ne diye bakmak istedim ama ulaşamadım çünkü site ulaşılamıyordu. Hani takım da error verdi sitesi de error verdi. Ee, hemen tabi akla Türkiye'deki Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği mücadele geldi. Bu Türk futbol tarihinde alınmış en farklı galibiyetti. Yani gol yemeden alınmış en farklı galibiyetti. Ee, geçen hafta Trabzonspor Kasımpaşa'yı 7-0 yendiğinde daha fazla gol atmak istemediği için oyuncular. Teknik direktör tarafından eleştirilmişti Şenol Güneş tarafından. Belki bu hafta oyuncularına işte gördünüz mü PSV'yi? Nasıl hiç acımadan 10 tane attılar demiş olabilir. Ben yine aynı fikirdeyim. Ee, PSV'lerin yaptığı bana göre insanlığa ve sportmenliğe sığmaz. Ee, belli bir noktadan sonra oyunu rolantiye almalarını isterdim. Rakibin gururunu kılmaya hiç gerek yok. Çünkü spor sadece kazanmaya odaklı bir oyun olursa bana göre bütün cazibesini yitirebilir. Bir takım şıklıkları da içinde barındırmalı. Ve Formula 1. Formula 1'de de ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Güney Kore'de koşulan son ve yağmur altına koşulan son ayakta Alonso birinci gelerek tekrar bir numaraya yükseldi. Önceki yıllarda şampiyon olmuştu iki defa. İspanyol pilot. Bu da çok önemli. bir iki, Son bir iki yıldır kayıptı. Ama tekrar zirveye yerleşti. Eğer bu formunu sürdürürse galiba üçüncü kez şampiyonluğa ulaşacak İspanyol pilot Fernando Alonso. E, İspanya dalgası yaşıyoruz dünyada. Futbolda, teniste Nadal, işte Formula 1'de Alonso, basketbolda zaten iyiler. E, dolayısıyla bir İspanya rüzgarı esiyor Avrupa'da ve dünyada diyebiliriz sporda. Aa, bizden bir haber. Marcel İlhan, dünya sıralamasında teniste, dünya sıralamasına ilk yüze giren ilk Tenişçimiz oldu bizim adımıza. Bu bir e, tarihi başarı. E, onun açtığı yoldan e, eminim ki arkadan daha yeni tenişçiler de gelecek, cesaretlenecek. Çünkü ondan önce e, değil yüzü, yani iki yüzlerde bile zor olurduk. Marcel İlhan 170 küsurlardan bu noktaya kadar geldi. Çok sayıda turnuva oynuyor. Her hafta bir yerde bir e, müsabakaya, bir turnuvaya katılıyor. E, ve genelde hani ikinci turdan öteye fazla gidemiyor ama yine de e, gelecek açısından çok umut veriyor. E, belki yaşı biraz ilerledi. Hani bu yaşlarda daha yukarılarda olması beklenebilir ama e, bu sporda çok iyi olmadığımız için ee, çok sıkı bir e, background'umuz, bilgi birikimimiz, tecrübemiz olmadığı için çok fazla görmemek lazım. Kendisi daha önce de Wimbledon tenis turnuvasında ikinci tur görmüş bir sporcumuz olarak da zaten tarihe geçmişti. Ee, Marcel İlhan'a bundan sonra da başarılar dileyelim. Ve bu haftaki paslaşmalara noktayı koyalım. Haftaya tekrar buluşmak üzere ben Kenan Başaran. paslaşmalardan size hoşça kalın diyorum. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.